Destekleri için Açık Radyo dinleyicileri Aynur ve Ömer Yılmaz'a teşekkür ederiz. Babil'den sonra Rüzgara bırakılmış sesler Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçay size merhaba. 95.0 açık radyoda Babil'den sonra programına bugün Tatavla'dan bir dans ezgisiyle Tatavla kasabıyla başladık. Tatavla ya da bugün bildiğimiz adıyla Kurtuluş semti tarihte Şişli ilçesinin imar açılan ilk semtiydi. Yaklaşık 470 yıldan bahsediyoruz. Tatavla İstanbul Rumların Paskalya pazarına 40 gün kala büyük oruç öncesi temiz pazartesi olarak anılan günde yapılan bir karnavalla da özdeşleşen bir sempti. Yani 500 yıla yaklaşan bu gelenek bakla oraniye. Apokria veya Tatavla Karnavalı 1923'ten sonra giderek hızını kaybetse de 1942 yılına kadar her sene sokak şenlikleriyle düzenleniyordu. Uzunca bir aradan sonra 2009-2014 yılları arasında bu festival yeniden sokaklara taşınmıştı. Geçen yıl İdlib'de askerlerimizin kaybı nedeniyle festival yapılamadı geçtiğimiz yıllardan farklı olarak festival pandemi nedeniyle bu yıl 14 Mart Pazar günü Yeni Kente Eski Adet mottosuyla çevrimiçi olarak kutlanan karnavalı internet üzerinden izleyenlerimiz olmuştur. Bugünlü programa bu organizasyona da emek veren iki konuğumla bayan Despina Gamsiveli ve sevgili Hüseyin Irmak ile Tatablan'ın ve Bakla Horani Karnavalının dününü, bugününü ve geleceğini konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş Merhabalar, hoş bulduk. Ben Söyleşi'ye Bayan Despina'dan izin isteyerek uzun zamandır Kurtuluş'ta yaşayan ve Tatablalı üzerine kitaplar olan Sevgi Hüseyin Irmak ile başlamak istiyorum. Kısaca kendinden de söz ederek başlayalım Hüseyin. Sonra Tatablalıya ve festival geleneğinin dahiline geçelim. 3 ya da 3,5 yaşında Sivas'tan İstanbul'a daha doğrusu kurtuluşa getirilmişim. Ee, ailemle orada büyüdük biz. Ee, ve bugüne kadar da kurtuluş hayatım sürüyor aslında. Ee, sonrasında işte okullar vesaireden sonra ben işte kurtuluşla ilgili 1970'li yılların çocukluk, bir çocuğun gözü e, 1970'li yılların kurtuluşunu anlatan bir kitapta naçizane yazdım. O Tatavla'dan Kurtuluşu ismiyle yayınlandı. Ee, onun dışında da Dinler Arası Sevda Türküleri diye bir kitabım var. Bu minval üzerine semt tarihi üzerinden gidiyorum. Ee, peki semtin tarihine geçersek yani festivalden önce nasıl anlatabiliriz? 500 yıl önce yerleşimi aslında büyümüş. Daha öncesinde Kirazlı köy isimli bir yerleşim var. Tatvlanın çekirdeğinde olan bölgede kiraz ağaçlarının yoğunluğundan dolayı ismi kirazlı köy. Ee, 1267'ye geldiğimizde Bizans döneminde e, Cenevizlilere Galata'da verilen koloni imtiyazı e, sonrasında Cenevizli tüccarların atlarının bakımı için e, Kirazlı köyün sırtları, tepeleri seçiliyor. Çünkü geniş kırlık alanları var, su kaynakları olarak bol ve pereye yakın. Bu evet. faaliyetten dolayı zaman içinde at tavlaları buraya kuruluyor tabii atların ahırları biliyorsun at ahırına tavla deniyor ya. Ee, şey de zaman içinde Kirazlı Köyü ismi bu faaliyetten dolayı Tatavla'ya dönüyor. Nereye gidiyorsun? Ahırlara gidiyorum. Ahırlar Rumca Tatavla, ahırlar demek. Stabili. Ha hmm, hmm. evet, stabili ahır demekmiş. Şimdi Despina daha iyidir tabii onları bir sene. Doğrudur, har doğrudur. <gülüyor> hariçten gazel okumuş gibi olmayayım da. Estağfurullah. Şey de e, Tatavla ismi Ceneviz tüccarlarının atlarına burada bakılmasıyla başlayan bir isim ve Osmanlı dönemine böyle giriliyor. Osmanlı döneminde Hristiyanların at binmesi e, yasaklandığı için yasaklardan biri de bu. Dolayısıyla e, at ve atla ilgili faaliyetlerin e, zayıflaması ve zaman içinde de yok olması söz konusu. Çünkü bir de şöyle bir şey var. Fethi'den sonra 1450'ten sonra Tatavla'daki geniş kırlıklar Kahtaniye'ye kadar e, kamulaştırılıyor ve sarayın emrine veriliyor ve padişahın ve sarayın atları için otlak haline getiriliyor. Dolayısıyla Tatabla'nın at yetiştirme, at besleme ve otlatma faaliyeti ondan sonrasında bitiyor. Ama Tatabla ismi devam ediyor tabii ki 1929'a kadar. Ki yaklaşık 500 yıl önce deniyor ya, o şeyde Kanuni Sultan Süleyman döneminde Barbaros Aleyettin Paşa'nın Ege Adalarından ve Ege Deniz Savaşları'ndan getirdiği Rum denizci esirler var. Bunlar e, denizcilik konusundaki yeteneklerinden dolayı tersanede çalıştırılıyorlar. Gemi yapımında çalıştırıyorlar. He, Kasımpaşa tersanelerinin hepsi. Öyle söyleyeyim. E, Haliç'te çalıştırılıyorlar. E, ve bir süre sonra yeteneklerinden dolayı güven de kazandıkları için özgürlüklerine kavuşuyorlar. Barbaro Salettin'in hamiliğinde yani kaplane deryaların hamiliğinde özgürlüklerine kavuşuyorlar. Fakat bu adamlar memleketlerine gitmiyor. İstanbul'da kalıyor. İstanbul'un çeşitli köylerindeki o dönem üstü köy çünkü Rum kızlarıyla evleniyorlar. Bu arada Tatavla'daki Rum kızlarıyla da evlenecek. Tatavla'ya yerleşiyorlar. Çünkü Tatavla Kasımpaşa'ya çok yakın. Bir yokuş iniyor. Hemen Kasımpaşa'da zaten. Tersanede de çalışmaya devam ediyorlar. Tersane ...deki faaliyetleri böyle bu minvalde devam ediyor. Bir de e, şeyde kendi yaptıkları işlere göre işte varilcilik, direkçilik gibi farklı gemilerdeki farklı işlere göre de Tatavla'da farklı sokaklarda kümeleniyorlar. Onun için bazı sokak isimleri o ustaların yaptığı işe göre e, adlandırılıyor. Yine zamandaş olarak ee, Kasımpaşa'daki tersane giderek büyüdüğü için bir çekim merkezi orada. Kasımpaşa'da küçük bir Rum köyü aslında. Ee, oradaki Müslüman nüfusu artınca e, kiliseyi camiye çeviriyorlar ve kilise cemaatine işte ikonanızı alın yukarıya doğru çıkın deniyor ya da onlar öyle karar veriyor cemaat ve oradaki Ay Dimitri Kilisesi'nin ikonaları dört tane ikonayı yanlarına alarak cemaat tatavlaya çıkıyor. Tatavl'a yaklaşık zamandaş olarak. İki, göçü birden alıyor. Bir, Rum esirlerden e, dolayı gelen bir göç. 2 Kasımpaşa cemaatinden gelen bir göç. Ve Ayadimitri ikonası Tatavlo'nun kilisesine çıkınca da zaten dönemin meşhur ikonalarından biri. Kilisede Ayadimitri kilisesi olarak isimlendiriliyor. Bu iki göçle beraber e, büyüyen bir semtten bahsediyoruz. Ve tarihi boyunca tamamen homojen olarak kalmış ve yabancıların yani yabancılardan kasıt o dönem Levantenler veya başka mesela Ermeniler yani Ortodoks olmayanlardan bahsediyorum. Bunların da yerleşmesini engelliyorlar ya da istemiyorlar. Ve hatta 1793'te Rumlardan başkasının e, yerleşmemesine dair ferman aldığına dair bir takım bilgiler de var. Bunu kesinliği bana göre yok ama böyle bir bilgi de var. Sonuçta. Bir homojen Rum köyü olarak yaşamını sürdüren ve homojenliğini ağırlıklı olarak fakirliğinden dolayı sağlayan bir semtten bahsediyoruz. Bir de şey okumuştum ben, Akın Ata uzun Yeşil gazetede yazdığı bir yazıda, yani tershanede usta oldukları kadar, pulumbacılıkta ve ayakkabı yapımında da ustalaşmış bu kurtuluşa yerleşen insanlar. Örneğin Beyoğlu'nun gözde dükkanlarında onların dedikleri, Ayakkabılar azatılmış uzunca bir Evet, şeyde mesela 19. yüzyılda hatta sonlarına doğru 60'a yakın ayakkabı atölyesi var ve bunlar Avrupa'daki emsalleriyle yarışacak derecede iyiler ve Tatavlının meşhur şeylerinden biri de ayakkabı ustaları, tulumbacıları ayrıca meşhur, kabadayları meşhur. E, meyhaneleri meşhur, Tatavla'nın müziği ve kendine has havaları meşhur. Hatta Kasap Abası'nın Tatavla'dan çıktığına dair bir e, bilgi ve rivayet de var. Kesin bir e, bilgi olmasa bile böyle bir güçlü bir rivayet de var yani. 19. yüzyılla birlikte işte Ermeniler, Separat Yahudileri ve e, yani İngiliz hükümetinin teşvikiyle Osmanlı yönetimiyle gelişen ticari ilişkiler sonucu İngiltere'den de gelip çok sayıda yerleşen olmuş ve Katavla farklı kültürlerin bir arada yaşadığı ticari ve sinayi olarak kente hizmet eden çok gibi, çok kültürlü ve çok renkli kimliğini kazanmış. Bir de bu yangınlar meselesi var. Yani İstanbul'un birçok semti gidiyor Tatavla. Yangınlar da yaşanmış değil mi 1832? Evet, bitişik nizam ve ahşap evlerden oluşan. Ve yamaçlardan oluşan böyle arabanın bile giremediği sokaklar e, dolayısıyla orada çıkan bir yangın çok hızlı şekilde büyüyor. Mesela çok önceden de çok ciddi tahribatlar veren 29 öncesindeki zamanlarda da tahribatlar veren yangınlar hep yaşamış Tatavla. İngilizler veya işte diğer kesimlerin gelmesi yerleşmesiyle ilgili kısaca şunu söyleyebilirim. 2. Mahmud döneminde 5 tane İngiliz tüccar geliyor. Onlardan bir tanesi İstanbul'a Levanten olarak burada ticaret yapmak için. Bir tanesi sarayla elmas ticareti yapıyor ve 2. Mahmud'un güvenini kazanıyor. Şimdi Kurtuluş'un Sinemköy denilen bölgesini Dolapdere'ye kadar aşağı yamacın tamamı vakf ediyor 2. Mahmud. Bu Simons diye bir adam. Bu da oraya Çilek Çiftliği kuruyor ve ee, onun etrafında zaman içinde bir yerleşke oluşuyor. Ve bu Tatavla'dan uzak ve bağımsız, ayrı. Ee, çünkü Tatavla sınırları ay, şimdiki kurtuluş son duraktaki de bitiyor aslında. Ondan sonrası kırlık alan. Onun biraz ilerisinde e, Pangaltı'da yine 1840'lar itibariyle İtalyan Levent, Leventen bir adam, bir İtalyan işte macera perest ya da işte burada... E, şeyini, zenginliği arayan biri İstanbul'a geliyor ve şimdiki Pangaltı metro durağının karşısında böyle büyük camlı bir bina yapıldı. O camlı binanın olduğu yerde bir gazino kuruyor. Birahane ve gazino. Ee, i̇şte peradan insanlar hani sakinliği arayan kafa dinlemek isteyen, kaçamak yapmak isteyen insanlar buraya geliyor, eğleniyor oturuyor, vakit geçiriyor, bira içiyor ya da bu Kemerburgaz-Belgrad ormanı taraflarına avlanmaya gidenler için bir mola yeri haline geliyor. Adamın adı Batista Pangalti hadi Pangalti'ye gidelim, hadi Pangalti'ye gidelim derken zaman içinde isim Pangalti, semtin ismi de Pangalti'ye dönüyor. Ondan yaklaşık 10-15 yıl sonra bir başka İtalyan geliyor, bir Levan'den o da biraz ileriye bir benzeri bir gazine kuruyor. Çünkü artık 1865'te kolera salgınından sonra şehir içindeki mezarlıklar kaldırıldığı için Katolik Mezarlığı ve Protestan Mezarlığı şehir dışı olarak kabul edildiği için de şimdiki yerlerine yani Pangalton'daki yerlerine yerleştirilmiş. Şimdi mezarlığın giriş yolu üzerine böyle bir gazine kuruyor ikinci gelen İtalyan. Ve bunun... Bunların çevresinde de Pangaltı'da ve mezarlıktan da dolayı bir yeni yerleşim kuruluyor. Bu iki yer, yerleşim yani Pangaltı ve Sinemköy yerleşkelerini Tatavla'ya 1911'de tramvay bağlıyor. Ve Kurtuluş Ana Caddesi öyle oluşuyor. E, Tatavla diğer yerlerle entegre olduğu, olduğu gibi ismini de oralara genişletmiş oluyor. 19. yüzyılın ikinci yarısında işte bu gelişmelerle beraber e, ve Tatavla Ana Cadde'de Pera'nın zenginleri Müslüman zenginleri dahil apartmanlar kurmaya başlıyor. Çünkü e, tramvay geçmiş, tramvay yolu üzerinde, düz de bir hatta. Bu apartmanlar o zaman kurulmaya ve cadde o zaman oluşmaya başlıyor. Böyle çok kültürlülük işte bu gelişmelerle paralel olarak 19. yüzyılın ikinci yarısından başlayarak özellikle de 1911'den sonra yoğunlaşarak oluşan bir durum. Ama 1929 yangınına kadar gerçek tatavla yani e, Ayademiçlik Lisesi ve onun etekleri, üç yöne bakan etekleri homojen olarak grum kalıyor. 1929 yangını sonrası zaten kurtuluş adını aldı değil misin? Evet, 29 yangını ocağın sonunda oluyor. E, Nisan'da da... Hı semtin ismi kurtuluş olarak değiştiriliyor. O yangın 212 tane evin yanmasına, işte 17-18 tane dükkanın yanmasına neden oluyor. Sevgili Hüseyin, küçük bir müzik arası verelim mi? Az önce kasap havasının tatavadan çıktığı rivayetinden söz etmiştim. Şimdi İstanbul'dan bir hasap ikko, bir kasap babası dinliyoruz. <gülüyor> bu Baklahurani geleneğinden söz edebiliriz. E, sanıyorum bu doğunun kadim Dionizos ve Poseidon şenlik yani geleneklerinden gelen bir e, festival olarak da çok uzun yıllar. E, onu tarihinden söz edebilir Dediğiniz gibi şeyde antik döneme dayanan bir köke sahip. E, Venedik ve Rio Karnavalı ve Alman Faşingi ile ortak kökten geliyor ve onlarla akraba. Organizasyon biçimleri mantığı aynı. Ve Müslüman coğrafyadaki tek karnaval, Tatavla Karnavalı. E, bütün otoritelere kafa tutan sivil bir zemin aslında karnaval. Ve e, en başından beri de aşağı yukarı böyle geliyor ve simgelerinden biri de özgürlük. E, dolayısıyla uçurtma simgesi. Bu karnavalla ilgili kullanılan simgelerden biri özgürlüğü ifade ediyor çünkü Venedik ya da İtalya'da Orta Çağ'da İtalya'dan Yunan adalarına, oradan da İstanbul, İzmir, İskenderiye gibi Rum topluluklarının yoğun yaşadığı şehirlere sıçrıyor. Hristiyan takviminin içinde biraz önce de bahsettiğim gibi Büyük Perişin öncesine yerleştiriliyor. Fakat kilise tarih boyunca hep e, bu işte otoritelere kafa tutma özelliği olduğu için karnavalın hep mesafeli durmuş kilise aslında ama Hristiyan ritüelinin içinde takv bir takvime yerleşik olduğu için de bir anlam var Hristiyan inancında dolayısıyla bütün cemaatlerin olduğu her yerde dini inancın gereği olarak kutlanıyor şu veya bu biçimde formatları değişik de olsa kutlanıyor ya da kapasiteleri yani genişlikleri değişik de olsa e, fakat Zaman içinde Tatavla'da merkezileşiyor. Neden? Biraz önce atlar için söylediğimiz nedenlere çok benzeşik şeylerden dolayı. Bir, şehirden uzak. Çünkü içi şehir o zaman orası. E, i̇ki, geniş kırlık alanları var. Üç, homojen bir nüfusa sahip. Bu nedenle, çünkü en rahat insanlar burada olabiliyor. E, şehirden uzak, denetimden uzak demek aynı zamanda. E, dolayısıyla zaman içi, ve Tatavla'nın buna altyapısı müsait. Çünkü Sakız Adası ağırlıklı e, e, Rum esirler, Sakız Adası ağırlıklı. Sakız Adası'nın, dolayısıyla bu adamlar şey getiriyor, Sakız Adası'nın müziğini getiriyor. E, Tatavla meyhaneleriyle meşhur ve Tatavla halkı eğlenceli, keyifli ve misafirperver bir halk. Müzik altyapısı kuvvetli bir yer. Bütün bu şartlar Tatavla'da birleşince karnaval da. Tatavla da merkezileşiyor ve markalışı genişliyor. Peki e, biraz da ritüellerden söz eder misin yani tarihteki ritüellerden? Bugün de anlatacağız ama sanıyorum daha önce. Tarihteki ritüeller ayıracağız. şöyle: e, her cemaat bir her cemaat bir konu belirliyor yıl içinde ve bu konuya göre e, kostümler e, hazırlıyor. Bu kostümler ve maskelerle çünkü herkes maskeli. Maske işte biraz önce özgürlükten bahsettik ya. Aynı zamanda toplumsal katmanları eşitliyor maske sıfırlıyor. O cemaat o semtin topluluğu belirlediği konu üzerinden oluşturduğu konvoyla müzik eşliğinde yürüyerek Tatavla'ya geliyor. Bunu zaman zaman güzergahta yapıyor veya işte kurtuluş ya, Tatavlo dönem. Tatavlo bölgelerine girdiğinde de yapmaya devam ediyor. Sırık amalları var o dönem. Sırık hamalları biliyorsun çok ağır şeyler taşıyorlar. Büyük fırçalar taşıyorlar falan. <gülüyor> Sırık hamallık kılına girmiş insanlar. Böyle sırıklar ucunda kalın zincirler. Fakat bir tane yumurtaya bağlı. Ve o yumurtayı böyle çok büyük bir ağırlık taşıyormuş gibi e, oynayarak taşıyorlar. Ve Bu arada müzik var. Bir başka konvoy cenaze alayı e, kurguluyor. Cenaze alayında işte bir tabut taşıyor işte e, önden di, din adamı gidiyor falan ama o arada işte din adamıyla da cenaze ile de tabutla da böyle mizahi e, kurgular yaparak geçiyorlar falan. Hatta bir ara tabuttan adam kendi kafasını çıkarıyor falan gibi şeyler yapıyor. Böyle farklı farklı konular veya temalar işleyerek geçiyorlar. Kırılı da eleştiriyor, padişahı da eleştiriyor, din adamlarını da eleştiriyor. Böyle kurguları var. Şeyler, Kadınlar dekolteleri var, şorta yakın, kısa pantolonlar giyiyorlar ve at üzerinde geliyor bir kısmı. Şimdi kadınların iki türlüsü var orada. Mesela kadife, tayör ve işte mor sanıyorum şey renkleri ve işte kadife short giyip at üzerinde gelenler Pera'nın e, kadınları. Onun dışında aileler olarak gelen o, e, aile kadınları da normal kendi giysileri ya da kendi kostümleriyle falan geliyor. Yani ama Pera'dan gelen kadınlar bu özel giysileriyle ayrışıyor zaten. Onu o zaman herkes de tanıyor zaten. Yani böyle de bir çok renkli bir şey aileler geldiğinde... E, Kırlık alanlara, Tatavla'nın bostanları tarafına geçiyorlar ve burada piknik yapıyorlar. Çocuklar uçurtma uçuruyor falan. O piknik, kırlık alanlara karnaval nedeniyle kurulan geçici meyhaneler var. İnsanlar oraya da geçiyor, oralarda da eğleniyor, yiye, içiyor. Ve seyyar bütün bu meyhanelerde gezen, müzisyenler müzisyenlerde bütün... O karnaval boyunca geziyor. Son dönem şeyde mesela kilisenin duvarının etrafı şey dibinde de sıra sıra fotoğrafçılar var. Üç ayaklı fotoğraf makineleri vardı ya. Onlar da işte fotoğraf falan çekme işini orada yapıyorlar. Buna Müslümanlar, Yahudiler, Ermeniler, Levantin herkes katılıyor. Çünkü maskeli olduğu için de bütün o yıl içindeki bütün baskıdan, toplumsal bütün kaygılardan kurtularak eğlenmenin, Fırsatını bulmuş oluyor insanlar. Mesela dindar ortodokslar çok oraya gitmek istemiyor ya da hani merakını gidermek için bir kere gidilebilir ama ondan sonrasında gitmemek lazım gibi yazıları var çünkü o dindar ortodoksların. E, fakat dediğin gibi işte şey karnaval antik dönemden bu yana engellenemeden çağlar içinde kendi e, Değişimlerini de yaşayarak geliyor. Şöyle bir şey okumuştum ben bu Antilios, Episcopos, Melisinos, Hristodolu <gülüyor> 1913 yılında bir kitap yazmış Tatavla tarihi. Orta Karnoğa'dan şöyle söz ediyor. Işte sonsuz insan yerine özellikle de halk sınıfları Tatavla'ya akın eder. Öğleden sonra ise bu yığınlara ve başka mahallelerden gelen insanlar iştirak eder daha sabahtan itibaren tükenmek bilmeyen dalgalar halinde tepeyi tırmanmaya başlar. Mahalle keyifli, müzikli, bir ruhladılar. Böylece bu güzel muhitte insanlar Bahar'ın bu ilk panayır gününde şarkılar, çalgılar, danslar ve terhiz yemekleriyle eğlenir diyor. Peki bu şenlikler daha çok kentin alt sınıflarını buluşturan şenlikler miydi? Yani işte elitlerin daha çok salon toplantıları, işte maskeli balolarla Tek kutladığını da okuyoruz. Ya, böyle bir gerçeklik var ama bunu çok böyle ayrış, ayrıştıramayız diye düşünüyorum. Çünkü mesela saray yaveri insanlar da oraya geliyor, maskesini takıp geliyor, eğleniyor. O nedenle e, şey de e, çok böyle bir ayrıma gidemeyiz diye düşünüyorum. Öğleden sonra, peradan öğleden sonra niye geliyorlar? Çünkü o Bakırköy tarafı Unkapağını Köprüsü'nü kullanarak peraya çıkıyor bu. Maskara alayları çünkü hani biraz önce topluluk bir konvoy yapıyor dedim ya bir konu temanı onlara maskara alayı deniyor. Her katılan bir şey bireye de soytarı deniyor. Apokurya soytarısı ismi de zaten Tatavla Karnavalı'ndan dolayı Türkçe İstanbul Türkçesine giren bir tabir. Un kapanına gelenler çünkü sonuçta yürüyerek geliyor adamlar yoruluyor perada bir dinleniyor iki oradaki eğlence mekanlarına giriyor eğleniyor yiyor içiyor falan. Bu Samatya, Kumkapı tarafından da gelenler Galata Köprüsü üzerinden Pera'ya çıkıyor. Pera, zaten bunlar zaman alıyor. Bir, iki, yorgunlar. Üç, orada iyi biçiyorlar. Ve onların Tatalla'ya gelmesi öğleden sonra evi akşamı buluyor zaten. Ondan sonra zaten sarhoş ya da yarı sarhoşta geliyor o insanlar. Ondan sonrasında zaten şey yapıyor. Onların gelmesiyle bambaşka bir hale dönüşüyor şey. Ama aileler gündüzden geliyor, sabahtan geliyorlar. Ee, ve onlar zaten kırlık alanlara geçiyor, ailece piknik yapıyorlar. Çok bu iki grup da birbirine hani nispeten karışıyor diyeyim. Ee, mesela bu Şişli ve Belgrad Ormanı tarafından gelenler de Pangaltı'nda Katolik kilisesinin şey mezarlığın önünde buluşuyorlar. Hani şimdiki Kurtuluş Anacati güzergahından aşağı iniyorlar. Sonuçta herkes Kurtuluş son durakta buluşuyor. O yoğunluk ve kalabalık orada oluyor. Bir de bahardan bahsettin ya. Aslında karnaval baharın karşılandığı Bereketin kutsandığı özü var. Zaten öyle başlayan bir şey. Bayan Despina, e, şimdi sizinle muhabbeti devam edelim. E, yani anlatılarınıza başlamadan kısaca kendinizden söz etmek ister misiniz? E, ben de ilk önce Kule'de doğmuş, arkasından Cihangir'e taşınmış, arkasından da Kurtuluş'a doğru gelmiş. E, azınlık Rumca Mahfeyi'den bir bireyim. Aynı zamanda da. E, Feriköy Kültür ve Sanat Severler Derneği Başkan Yardımcısıyım. Bunlarla ilgilenen bu kültürler faaliyetleri yaymaya çalışan bir e, derneğiz. Hüseyin Bey'in anlattıklarının üstüne birkaç şey eklemek isterim. Çünkü bunun dinle nasıl bağlantısı olduğu ile ilgili, nasıl oraya bağlanmış. E, birkaç aslında kelime bize e, çok güzel anlatıyor. Mesela Baklahorani diye sürekli biz kendi aramızda da bu gönüllü grup içinde konuşuyoruz. Hüseyin Bey çok daha iyi bilir ama Baklahorani Kurtuluş'un evet. karnavalının adı sadece mesela. Özel bir adı var Baklahorani diye. Ee, yoksa başka yerdeki bir karnavalın adı Baklahorani diye geçme. Kurtuluş karnavalının adı Baklahorani. Bu da e, fasulye yiyelim, fasulye yiyoruz. Hani Perize geçişin, bilir. evet bakla, bakla lafından. E, etimoloji olarak da perize giriyoruz gibi bir şey adım sattığı için böyle adlandırılmış. E, yine Hüseyin Bey'in dediği gibi bir baharı bahara geçiş, bir özgürleşme, yenilenme. Hani e, nasıl ki doğa yenileniyorsa insanlar da yenilenmenin peşinde sürekli. O kabuğunu çıkarma, özgürleşme, maskeler arkasında daha rahat ifade edilebildiği için aslında bu karnaval dediğimiz etkinliklerde herkes içinden geçirdiğini, hayalini ya da bastırdığını bu maskeli kıyafetler arkasında da yaşayabiliyor. Mesela kadınlar erkek kılığına da girebiliyor. Erkekler kadın kılığına da girebiliyor. Belki o zaman bu kadar rahat ifade edilemezken bu şekilde belki bazı şeyleri ifade ediyorlar. Ya da e, yine Hüseyin dediği gibi bir süper kahraman kılığına da girebiliyor. Çok güç, zayıfken çok güçlü birinin kılığına girebiliyor. Hayallerini de oraya yansıtıyorlar ve biliyorlar ki karnaval süresince kimse onları yargılamayacak. Yani kimse büründüğü kılık yüzünden yargılanmayacak her günün belki aksini. Ortada böyle bir özgürlük ortamı yaratılmış oluyor. O bahara geçişte de kabuk değiştirme hayaller, ümitlerin yansıması oluyor karnavaldaki hal. Zaten karnaval kelimesi de yine eti kesiyoruz anlamına geliyor Latinceden. Karnaval ve vale, karne, vale olarak. Kilisenin ee, tavrı konusunda ne söyleyebilirsiniz? yani Kilisenin tavrı, bugünkü tavrından bahsediyorsak tamamen e, bileşik götürüyor dinle. Ama aslında bu dinsel bir etkinlikten çok kültürel bir etkinlik. Yani bunun dini e, bir arka planı yok. Sadece zaman olarak bizim büyük perhimizimizden önce denk geldiği için Orada birleştirilmiş karnaval ismiyle de beraber. E, şu an kiliseler herkes, her kilise derneğiyle, ortak çalıştığı derneğiyle beraber. Tabii ki de pandemi süresince olamadı maalesef. Evet, e, bunu yaşatmaya çalışıyor. Özellikle de çocuklara bir karnaval düzenleyerek herkes yaşatıyor. Ellerinden geldiğince. Çünkü o kadar azız ki artık e, burada olanlar. 2009'da başlayıp 2014'e kadar yine sokaklara taşınmıştı. Biraz bu süreçten söz eder misiniz? Nasıl başladı? Aslında yine önce bir müferit bunu tekrar başlatalım konuşmaların arkasında bizim derneğimizin de başkan arkadaşım Christos Rafnopatis o da katılmıştı. Ben o zamanlar mesela yoktum bu çalışmaların içinde ama Ay Dimitri Kilisesi o son durak dediğimiz toplanma yerinin asıl oradan başlayan yerle beraber bir sürü yine gönüllünün Hüseyin Bey de bu etkinliklerin içindeydi. Hep beraber başlattı ve aslında e, duyduğum kadarıyla da ben yoktum. Çünkü ben o sırada Yunanistan'daki festivalleri gidip izlemeye gitmiştim bu senelerde küçük bir çocuğum olduğu iki, için ama. 2020'de yapılamadı. 2020'de ne planlamıştık? Ee, onu söyleyeyim oradan da bu seneye geçeyim nasıl olamadığından ötürü. 2020'de birçok dernek birçok e, kurtuluş etrafında toplanmış Şişli Kent Konseyi Bellek Şişli e, Kurtuluş Çevre e, Grubu, Son durakta geldi Dimitrik Lisesi Zim Derneğimiz, e, Büyükşehir Belediyesi'nin sponsorluğunda gerçekleşti. Bir sürü okullar vesaireler sponsor oldu. Çok gayretliydik, çok yoğun bir program da hazırlanmıştı. E, maalesef ki İdlib'deki şehitlerimizin haberiyle tam ertesi gün başlayacak bir festivaldi bu. Bunu durdurma kararı aldık ki o sırada da pandemi ilerlemeye başlamıştı Türkiye'de, yeni başlamıştı henüz Türkiye'de. Bu seneye inşallah diye kapatmıştık olayı ama bu sene de e, pes etmedik. Bu sefer e, belki bu kadar organize olamadık. Yani bu kadar çok derneği çünkü toplantılar vesaireler düzenlemek malum pandemi şartları geliyor. O kadar kolay değil. Online yapılabilir tabii ama daha çok gönüllü olarak bunu yapmak isteyenlerde çok özverili arkadaşlarımla beraber bazı çekimler yaparak Kurtuluş'un e, esnafları, eski esnafları, yemek kültürüyle ilgili Esnaflık yapan mezecileri, turşucular. Aynı zamanda biraz müzik ekleyip, birazcık da anılarımızı ekleyip online bir yayın hazırladık YouTube'da. Bellik Şişli hesabından izleyebilirler isteyenler. Bu sene online yaptık festivali aslında. Bizler de karşısına geçtik ekranın. E, Muhabbetle biraz ara verip bir şarkı daha dinleyelim mi? Bayan Eskina siz anons eder misiniz bu şarkıyı? E, şarkının adı Menekseveske Zumbulia. Seslendiren Katerina Papadopulu. E, menekşelerin, zümbüllerin, kokuların içinde denizlerdeki güzel martıları görürsen ona benden selam gönder diyor şarkı. Güzel, o zaman dinliyoruz hep birlikte. polla tenta di te to puli o seritsmata polla ben accese che zo buona che sa la sinna pulia i Ανεσίδε με πίστε, βιστά σε μεγάλο νόρκο βάλτα την να σου σε μεγάλο νόρκο βάλτα την αλήθεια να σου Va lo, ya lo. I va i io sapeoni si si prosti mu aga ti si se qui pandotine si si prosti mu aga ti si se qui İvalla, İvalla o, sadece seni seviyorum. İvalla, İvalla o, nasıl tatlar yani tarih içinde çok kültürlü, çok illi toplumun yemek kültürüne yansımaların nasıl oldu ve bu yerel tatlar bugün yaşayabiliyor mu? Yaşatılabiliyor mu? Ee, yaşatılıyor. Ee, bunu bana da daha önce sorduklarında birebir aynı diyebilirim aslında neredeyse. Çünkü hatta daha da e, harmanlanmış şekilde. Yıllar geçtikçe giderek sofra daha harmanlanıyor değişik kültürlerle. Eskiden mesela bir Rum dolması, bir Ermeni dolması e, diye böyle tarifler değişirdi. İşte nedir? Bir günlerde kısır yapılır değil mi? Belki bir kısır da eklendi bunların içine, o masanın içine. Değişik kültürlerin şeyleri de eklendi ama tamamen e, eski sofralar ve mezeler, özellikle bizim soframıza çok önemli olan mezeler aynen devam ediyor. 1990'lı yılların başında, Kurtuluş Sinemköy'de iki yıl yaşadım. Yani işte bir zamanlar de bahsettiği gibi Kurtuluş meyhaneleriyle ünlü bir Yani meyhaneleriyle ünlü bir Kurtuluş son durakta bir tanesini hatırlarım. Bugün yaşayan mekanlar var mı? Geçmiş tarihten kalan. Bu, bunu Hüseyin Bey'e soralım. <gülüyor> var mı Hüseyin? Mesela Desfina meyhanesi onlardan biri. Onun dışında Aztek var. Ee, hala devam eden. Ee, mandıra vardı kapandı ama yani Despina Kurtuluş'un simgeleşmiş meyhanelerinden biri olarak o geleneği devam ettiren mekandır yani. İyi bayan Despina bu 1930 yani 1930'lı 40'lı yılları yaşayan kuşaklar nasıl tanımlıyorlar acaba hani bugüne gelinen noktayı böyle bir şeyiniz var mı duyumunuz konuştunuz mu konuşuyormuşsunuz? Evet aslında daha bugün bile tekrar görüştüm, konuştum. Ee, onlar da biraz daha Burukluk var açıkçası. Hani bazı şeyleri daha hem aile içinde yoğun yaşarken dışarıda yaşayamamanın getirdiği şeyler var. Ama çok da aslında bizim kadar ümitli değillermiş diye düşünüyorum bazı şeylerden. Biz çok daha umutluyuz tekrar. çok kültürlüğe geçiş yapılabileceği konusunda. Şöyle bir şey var. Örneğin İstanbul'da Rum nüfus azalıyor. Dolayısıyla genç nüfus da azalıyor. Hatta yani bazı Rum okullarının öğrenci bulamadığı için kapanacağından da söz edilmiş dönem. Hatırlıyorum. E peki yani bugünün genç kuşakları, hala İstanbul'da kurtuluşta yaşayan genç kuşaklar için festival ne anlama geliyor? Onlarla da konuşma şansınız oldu. E, evet tabii ki. Dediğim gibi biz, benim özellikle çalıştığım derneğin herhalde aslında bir tiyatro derneği olarak kurulmuş ama e, az kişi kalınca e, artık kültürü yaymak ve kültürü yaşatmak adına çalışmalarımız daha yoğunlaştı. Genç kuşaklar ne düşünüyor? Genç kuşaklar önce bilmeli. Eğer bilmiyorlarsa, tabii önce aileden geliyor, ailesiyle çok yaşayamadıysa, olmadıysa e, en azından biz yakalamaya çalışıyoruz. Bizim gibi başka gönüllüler yakalamaya çalışıyor. Nasıl? Etkinlikler düzenleyip davet ederek, o tadı onlara vererek ki onlar da daha sonra bunu ileri taşıyabilsinler. Şu anda genç kuşak özellikle 20 yaş altı fark ettiğim kadarıyla onlara verileni sadece görüyor. Bir dönem biraz daha e, habersiz geçti ama e, şimdi farkındalığın artmasıyla o kültürü korumanın aslında ne kadar büyük bir zenginliği de getirdiğini, monotonluktan hayatı ne kadar çıkardığını da onlar da fark ediyor diye görüyorum ben. Çok güzel de geri dönüşler alıyoruz bu tarz çalışmalarımızla. Harika. Peki bu yani kent kültürünün? türünün işte 500 yıllık bir parçası olan bir işte festivalden bahsediyoruz. Yani bunun için bizlere göre düşüyor ama acaba yerel yönetimlerin katkısı alınabiliyor mu ya da işte bir diğerümüzdeki buçun örneğin Böyle bir görüşme düşünülüyor mu büyük kentlerde? Yerel yönetimlerin katkısı şöyle geçen sene Şişli Belediyesi'nin binasında toplanmaya başlamıştık. Şişli Kent Konseyi de davetiyle başlamıştı her şey geçen seneki çalışmalarımız. Fakat dediğim gibi bu sene pandemi nedeniyle online ve gönüllü olarak devam etti. Evet bu çalışmalarımızın ardından gelecek sene çok daha büyük ve sağlıkla inşallah bir organizasyon düzenlemek evet. istediğimiz için e, mutlaka desteklerini talep edeceğiz, onların destilgeyeceğimi zannetmiyorum. Tamam. O zaman seneye bir festivalden önce yapacağız bu, bu muhabbet. İnşallah, İnşallah. Sağlıkla. Kendi hep... vereyim şimdi de. programın sonuna geldik tabii. Son olarak söyleyeceğimiz şeyler var mıdır müzisyenlerimize? <Gülüyor> ee, ne demek istersiniz Bayan Beşgüne? Ben tekrar şunun altını çizmek istiyorum. Benim için 10 yaşında bir çocuğum var benimde. Ben niye girdim bunların içine? Niye bir insan bu kadar koşturmacanın içinde böyle şeylere gönüllü olur? Çünkü ben çocuğumun da o tadı almasını istiyorum. Bana anlatılan o eski günleri yaşamasını istiyorum bir gün. Onları görebilmesini istiyorum. Dolayısıyla çok umudum var. Beraberlik o bizim sürekli içi boş belki bazen bahsediyoruz. Kardeşlik, birliktelik, beraberlik bu yaşanılarak ancak bence artacak. Bunu da inşallah hep beraber fiziksel bir ortamda evet. yan yana gelerek Onlar. kutlayacağız. Sevgili Hüseyin senin var mı? Karnaval da bizim farkında olduğumuz ya da olmadığımız zenginliklerimizden biri. Biz onun yeniden semtin hafızasına, şehrin hafızasına nakşedilmesi için uğraşıyoruz ve İstanbul kaybettiği bir şehir festivalini yeniden kazansın istiyoruz. Festivalın dediği gibi barış, kardeşlik içinde ve bir entegrasyon içinde olsun. Herkesin tam olarak eşit olduğu ve entegrasyon içinde olsun istiyoruz. Ve o nedenle özellikle gençler hakikaten ilgi duyuyorlar ve duygulanıyorlar. Mesela yaşlılar biz 2009-2014'te yaptığımızda ağlıyorlardı. Onun için bu duygunun ve yeniden filizlendirmeye çalışılan bir zenginliği devam etmesini istiyoruz. Umarım tüm toplum kesimlerinde yayılır bu e, barış atmosferi diye. E, çok teşekkür o ediyorum. Biz teşekkür, Biz teşekkür ederiz. Sevgili dostlar bugün de Babil'den sonranın sonuna geldik. Bugün programda Kurtuluş'tan iki çok değerli konuğum vardı. Bayan Despina Kambisseli ve sevgili Hüseyin Irmak ile günümüzden 470 yıl önce Osmanlı İmparatorluğu döneminde Sakız Adası'ndan esir alınarak İstanbul'a getirilen Sakızlı, Giritli, Manilli, Yedi Adalı işçilerin, kürekçilerin, deniz emekçisi insanların önce Haliç'e ve ardından Tatavla'ya uzanan hikayesini konuştuk. Kökenleri antik çağlardaki Poseidon ve Dionizos şenliklerine kadar uzanan ve kurtuluşta yüzlerce yıldır kutlana gelen Baklahoran Festivali'nin Tatavla Karnavalı'nın tarihinden, bugününden de geleceğinden söz ettik. Bir kenti bana göre farklı tarihsel derinlikler, inançlar, diller, ter renkleri, kökenler, kültürler ve uygarlıklar ve hepsinden önemlisi bütün bu inanılmaz çeşitliliğin bir araya geldiği bir yer olmalı. Burada herkese yer olmalı, dünyayı her türlü yaşamak ve onun lezzetleri hakkında yorum olanağı olmalı, bu farklı yorumlara göre farklı davranma özgürlükleri olmalı, bambaşka hayatların bütün renkleri olmalı, onların yan yana ve iç içe durmasına, hem ayrı ayrı durmasına ve hem de bir arada erimesine olanak sağlamalı. Onlardan oluşan bir kent bütünü, bir kent kültürü karmaşası rengi olmalı. Hiçbir olmayan ve her biri olan canlı ve devingen bir renk. Bir kent hayalim var. İnsanların inanılmaz derecede çok katmanı olan, çoğu şenliklerini, barış içinde bayramını yapabildiği, kutsallarını kutlayabildiği, festivallerde, panayırlarda eğlenebildiği bir kent sokaklarında her zaman görmediğimiz etnik müzik aletlerinin çalındığı, şarkıların söylendiği ve bu müzikle dans ederek sokakları, meydanları dolduran kitlelerin olağan dışı büyük neşesini ve kahkasını kentin bir ucundan bir ucuna taşıdığı bir kent hayal ediyorum. Bütün kentin sevinçle köpürdüğü, bu köpüklerin sadece kenti değil, dünyanın bütün coğrafyalarına uçuşarak dağıldığı bir kent hayal ediyorum. Kent kültürü, hele İstanbul gibi bir kentin kültürü, bu tür binlerce sayısız katmanın, alt kültürün, geleneğin ve folklorun yan yana durmasıyla, birbirinden etkilenerek, işte habire değişmesiyle, kente özgü bir çeşitlik kazanabilir diye düşünüyorum ve hayal ettiğim kenti yeniden yaratabilmek için bugün çok sayıda Apukurya maskarasına ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bu yıl geçti ama seneye Mart ayında hep birlikte Kurtuluş'ta maskaralığa soyunabilir ve hayal ettiğimiz İstanbul'a, hayal ettiğimiz dünyaya doğru hep birlikte bir küçük adım atabiliriz belki. Dün yani 4 Nisan Ermeniler için Paskalya bayramıydı. Bütün Ermeni dostlarımın geçmiş bayramlarını kutluyorum. Bugün de Agos gazetesinin 25. kuruluş yıl günü, yıl dönümü. Rand Dink'in ve Sarkis Sarkis Seropya'nın ruhları şad olsun Agos'a da uzun bir ömür diliyorum. Bu programın ve bundan önce yayınlanan Babil'den sonra programlarının kayıtlarını Facebook Babil'den sonra sayfasından dinleyebilirsiniz. Programı glikeryadan dinleyeceğimiz bir... Şarkıyla İstanbul anlatan bir şarkıyla kapatmak istiyorum. Glikeria şarkısında Galata'da ince ince yağmur, Tatavla'da fırtına var diyor. Haftaya pazartesi 13'te 95.0 açık radyoda Babil'den sonra da yeniden bir arada olabilmek dileğiyle Ben Ercüment Gürçay. Hepinize düşlediğiniz her iyi şeye bir adım daha yaklaşacağınız iyiliklerle geçen güzel ve umutlu bir hafta diliyorum. Esen kıl. Siiso ton in a ton in Φοπέλα, θα αγαπήσω και μέσα απ' το γεντικούλε πίσω θα αγαπήσω. Έχε για Παναγιά, τα μιλήσαμε, όνειρο ήτανε, τα λησμονήσαμε Έχε για Παναγιά, τα μιλήσαμε, όνειρο ήτανε, τα λησμονήσαμε Με την κουλέ και φέρα πια τα ταυλακήν οι χώροι Αυτά τα τέσσερα χωριά μορφαίνουν την πόλη Αυτά τα τέσσερα χωριά μορφαίνουν την πόλη Έχε Παναγιά τα μιλήσαμε Eğe ya da na ya da milis <Sessizlik> on iro me.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 Destekleri için Açık Radyo dinleyicileri Aynur ve Ömer Yılmaz'a teşekkür ederiz.